Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Abdestin farzları Abdestin farzları dörttür. Yüzü bir kez su ile yıkamak, iki eli dirseklerle beraber bir kez yıkamak, her iki ayağı topuklarla beraber bir kez yıkamak ve başın dörtte birini ıslak bir elle veya kullanılmadık temiz bir su yaşlığı ile bir kez silmek yani meshetmektir. Şöyle ki, yüz denilen organ, iki kulak memesi, arasındaki yer ile alnın saç ile biten yerinden çene altına kadar olan kısımdır. Kulaklarla sakal arasında bulunan kırsız kısımlar da yüzden sayılır. İşte yüz bütün bu kısmı su ile bir kez yıkamak farzdır. Sakal sık olunca onun üstünü yıkamak yeterlidir. Altındaki deriyi yıkamak gerekmez. Fakat sakal seyrek olunca altındaki deri kısımları da yıkamak gerekir. Dirseklere gelince bunlara mirfak denir. Elleri dirseklerle beraber yıkamak farz ise de dirseklerden daha yukarısını yıkamak zorunluluğu yoktur. Ayakların iki taraflarında bulunan ve topuk denilen şişkin kısımlarda yıkamak gerekir. Fakat bunların yukarısını yıkamak gerekmez. Başa mesle gelince alından arkaya doğru başın ön kısmına mesh edilmesi daha faziletlidir. Mesh edilen yer iki kulağın üstüdür. Bu kısımdaki saçların üzerine mesh edilmesi yeterlidir. Fakat bu kısımdan aşağıya sarkan saçların üzerine mesedilmesi, başın üstünde toprak topak olsalar dahi yeterli olmaz. Maliki ve Hambelllere göre başın tamamını mesedmek vaciptir. Şafiylere göre en az bir parmak mesi yeterlidir. Abdestin sünnetleri. Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır. 1. Abdeste başlarken önce temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak, temiz olmayan elleri önce yıkamak ise fazdır. Böylece diğer organlar kirlenmiş olmaz. 2. Abdestte evuzu besmele ile başlamak, abdest arasında okunacak besmele ile bu sünnet yerine getirilmiş olamaz. Olmaz. Hamilelilere göre abdestin başlangıcında besmele okumak vaciptir. Kastan terk edilirse, kasten terk edilirse abdest batı olur. Yanılarak veya bilmeyerek terk edilmesi abdesti geçersiz kılmaz. 3- Niyet etmek. Abdesti, namaz kılmaya veya abdestsizliği gidermeye veya yüce Allah'ın emrini yerine getirmeye niyet ederek almak. Niyet kalb olur. Dil ile niyet ettim Allah rızası için abdest almaya denilmesi güzel görülmüştür. Niyetin vakti elleri veya yüzü yıkamaya başlama zamandır. Malikilerle şafilere göre abdestin başında niyet etmek farzdır. Hanbelilere göre de niyet abdestin sıhhatinin şartıdır. 4. Mazmaza yani ağza su vermek ve istinşak, buruna su çekmek. Şöyle ki, elleri yıkadıktan sonra önce 3 kez ağız dolusunca su alınır ki buna mazmaza denir. Sonra 3 kez de burun yumuşağına kadar gidecek şekilde buruna su verilir ve sümkürlür. Buna da istinşak denir. Her su verişte su yenilenir. Bunları yapmakla hem ağzın hem de burnun içi yıkanmış ve kullanılacak suyun tadı ve kokusu anlaşılmış olur. 5. Mazmaza ve istinşakı aşırı derecede yapmak. Şöyle ki mazmaza da su boğaza kadar iner. İstinşakta su burnun katı yerine kadar çıkarılır. Fakat oruçlu olanlar mazmaza ve istinşakı böyle aşırı yapmazlar. 6. Misvak kullanmak Şöyle ki misvak, Arap denilen ağacın dalından yapılan ve dişleri temizlemek için kullanılan bir fırçadır. Böyle lifleri olan diğer ağaç dallarından da yapılabilir. Misvak, parmak kalınlığında ve bir karış boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır ve selçe parmağının üstünden geçirilir. Baş parmak ve işaret parmağıyla tutularak ıslak olan ağzın sağ tarafından enine olarak dişler fırçalanır. Onun kullanılması oruca zarar vermez. Misvakın pek çok faydaları ve sevabı vardır. Dişleri temizler, ağız soğukusunu giderir, sağlığa yararlı olur. Bir hadis-i şerifte misvak ağzı temizleyici ve Rabbin rızasını kazandırıcıdır buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de eğer ümmetime güçlük vermeyecek olsaydım her akdest için misvak kullanmalarını onlara emrederdim buyurulmuştur. Misvak bulunmaz. Veya kullanıldığında dişleri kanatırsa, onun yerine parmak kullanılabilir. Şöyle ki, baş parmak ağzın sağ tarafına, şehadet parmağı da sol tarafına salınarak alt ve üst dişler ovalanır. Misrak kullanmak yalnız namazlara özgü değildir. Kullanılması her zaman iyidir. Çünkü temizliğe yardımcıdır. Kıl fırçalarla yapılan diş temizlemelerine de üstünlüğü vardır. Kadınlar oruçlu olmadıkları zaman çiğnedikleri sakız misvak yerine geçer. 7- Sıra gözetmek Abdest alırken önce yüz sonra kollar yıkanır. Bundan sonra başa mesedilir ve arkasından da ayaklar yıkanır. Ayaklarda mest varsa mestlerin üzeri mesh edilir. Bu şekilde sıra gözetilmezse yine abdest sahih olur ancak sünnete uyulmuş olmaz. Şafii ve Hambelllere göre abdest alırken bu süre uymak farzdır. 8- Abdeste sağ taraftan başlamak. Sağ kol sol koldan önce ve sağ ayak sol ayaktan önce yıkanır. Sağ taraf daha şerefli olduğu için böyle yapılır. 9- Abdest organlarını üçer kez yıkamak. Bunlardan biri farz, diğer ikisi sünnettir. Üçten fazla veya üçten az yıkamak sünnete aykırıdır. Şüphe sebebiyle veya su azlığı dolayısıyla bu sayılar azaltılıp çoğaltılabilir. 10- Elleri ve ayakları yıkamaya başlarken parmak uçlarından başlanır. 11. Eller ve ayaklar yıkanırken parmakların arasını yoklayıp yıkamak yani hilallamak. El parmakları birbirine sokularak ayak parmakları da el parmaklarından biriyle yapılır. Sol elin serçe parmağı ile sağ ayağın altından ve serçe parmağın arasından hilallemeye başlayarak sırayla sol ayağın serçe parmağında sonu erdirilmesi iyidir. Parmakları akarsuya koymakta hilalleme yerine geçer. 12- Abdest suyunu bıyıkların ve kaşların altlarına ve yüzün çevresinden sarkmış bulunan fazla kıllara eriştirmek. 13- Sakalın çeneden aşağıya uzanmış kısmını mesetmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alt tarafından el parmakları ile hilallemek. Bu iki imama göredir, İmam ı azama göre müstehattır. 14. Başın tamamını bir su ile mes Buna kaplama mesih denir. Sünnet üzere kaplama mesih şöyle yapılır. Her iki el tamamen ıslatılır. Sonra bu iki elin baş parmakları ile işaret parmaklarından sonra gelen üç parmak birbirine bitiştirilir. Bu ellerin ayağları yukarı kaldırılıp o bitişik parmaklar uçuca gelmek üzere birbirine yaklaştırılır. Böylece bitişik halde olan iki elin parmakları başın ön tarafından enseye kadar çekilir. Sonra ellerin ayağları başın iki tarafına yapıştırılarak ense tarafından başın önüne kadar çekilir. Böylece bütün baş başın meshi bitmiş olur. Sonra başa değdirilmeyen başparmakların içiyle kulakların dışları ve işaret parmakları ile de kulakların içleri meshedilir. Parmakların arkaları ile de boyun meshedilir. Bununla beraber başın her tarafı istenildiği şekilde meshedilebilir. Çafilere göre mes'i üç kez tekrarlamak sünnettir. 15. Kulakları mes'etmek Bu mes'i bir su ile yapılabileceği gibi yukarıda bildirildiği şekilde de yapılabilir. Serçe parmaklarını kulak deliklerine sokarak kımıldatmalıdır. Hanbelilere göre kulakları ve işlerini mes'etmek farzdır çünkü bunlar da baş kısmına dahildir. 16. Boynu mes'etmek Başı ve kulakları mes'ettikten sonra iki elin arkaları ile üçer parmakla Yeni bir suya gerek kalmaksızın boyun mesedilir. Boğazı mesetmek bidattir. 17. Abdest organlarını üzerlerine dökülen su ile iyice olmak. 18. Abdest organlarını arada kesinti yapmadan yıkamak. Bir organ henüz kurumadan diğerini yıkamaya geçmek. Buna vilâ denir. Havanın sıcaklığı sebebiyle yıkanan organın hemen kuruması vilâya engel değildir. Bazı alimlere göre vilâ abdest alırken araya başka bir iş sokmamaktır. Malikilerle hambelilerle göre abdest organları yıkanırken hemen birbiri ardından yıkanmaları ve araya başka bir iş sokulmaması farzdır. Abdestin edepleri. Abdestin birçok edepleri vardır. Başlıcaları şunlardır. 1. Henüz vakit girmemişken abdest alıp namazda hazır bulunmak. Ancak özür sahipleri abdestlerini vakit girdikten sonra alırlar. 2. Kıbleye yönelerek abdest almak. 3. Abdest sularının elbiseye sıçramaması için yüksek bir yerde durmak. 4. Abdest için başkasından yardım istememek. Ancak bir özür sebebiyle başkasından yardım istenebilir. Başkasının kendi ile abdest suyun hazırlaması veya abdest alana su dökmesi edebe aykırı olmaz. 5. Abdest alma sırasında zaruret olmadıkça dünya alakırcısı yapmamak. 6. Abdestin başından sonuna kadar niyeti unutmayıp kalpte tutmak. Ve her organı abdest niyetiyle yıkarken besmele çekmek ve dua etmek. Salatü ve selam getirmek. 7- Elleri yıkarken dar olmayan yüzükleri oynatmak. Eğer yüzük dar ise muhakkak surette yüzükleri oynatıp altına su geçmesini sağlamak gerekir. 8- Abdest alırken ağza ve buruna sağ el ile su vermek ve sol el ile sümkürmek. 9- Yüzü yıkarken göz pınarlarını yoklamak. Abdest suyunu Dirseklerin ve topukların yukarılarına eriştirmek. 10. Abdest için yeterinden fazla su harcamamak. Organlardan su damlamayacak kadar da kısıntı yapmamak. Deniz kenarında bulunursa bile gereksiz su harcamak kerahet olur. 11. Abdest suyu güneşte ısıtılmış olmamalıdır. 12. Abdest için toprak kibrik kullanmak ve bunu sol tarafta bulundurmak. Kullanırken de ağzından değil, kulpundan tutmak ve ibriyi kendine özel yapmamak. Desteği boş bırakmayıp diğer bir abdest için dolu bulundurmak. 13. Abdest tamamlanınca kıbleye karşı şehadet kelimelerini okumak bir hadis-i şerifin anlamı şöyle. Sizden biriniz abdest alır da abdestini noksansız tamamlar ve sonra şahitlik ederim ki Yüce Allah'tan başka ibadet edecek varlık yoktur. Hz. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür derse ona cennetin sekiz kapısı açılır. Artık bilediği kapıdan cennete gider. 14. Ardından attığı suyundan ayakta kıbleye karşı biraz içip ya Rabbi beni bir her günah işledikçe tövbe eden ve günahtan kaçınıp tertemiz bulunan iyi kullarından et diye dua etmek. Şöyle de dua edilebilir. Allah'ım senin şifanla beni şifalandır. Senin ilacınla beni tedavi et. Beni korkudan, hastalıklardan, ağrılardan koru. 15. Abdestin sonunda bir veya birkaç defa Kadir Suresi okumak. 16. Abdesti aldıktan sonra eğer kerahet vakti değilse iki namaz kılmak. Bu saydıklarımız din ve sağlık yönünden çok yararlı oldukları için abdestin edepleri olmuşlardır. Abdestin sünnet ve edeplerine aykırı olan şeyler ya tahrime ya da tenzihen mekruhtur. Abdestin duaları Abdeste ait önceki alimlerden zamanımıza kadar gelmiş dualar vardır. Her abdest uzvu yıkanırken onunla ilgili uygun bir dua okunur. Bunlar okunmasa da yine abdest tamam olur. Fakat okunmaları iyidir. Şöyle ki, bir abdest alacak kimse abdeste başlarken en uzun besmele çektikten sonra Yüce Allah'a hamdolsun ki suyu temizleyici ve İslam'ı nur yapmıştır der ağzına su alırken Allah'ım peygamberinin keser havuzundan bana öyle bir kase içir ki ondan sonra asla susamayayım der. Üç, üç burnuna su verirken Allah'ım beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme der. Dört, yüzünü yıkarken Allah'ım bazı yüzlerin aklanacağı ve bazı yüzlerin kararacağı günde benim yüzümü ak yap der. Beş, sağ kolunu yıkarken Allah'ım kitabımı sağ ver ve benim hesabımı kolay yaptır der. Altı, sol kolunu yıkarken, Allah'ım kitabımı soldan ve arka tarafından verme ve beni zor bir hesaba çekme der. 7 başını mesederken Allah'ım beni rahmetin içine koy, üzerime de bereketlerinden indir der. 8 kulaklarını mesederken Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap der. 9 boynunu mesederken Allah'ım bedenimi cehennem ateşinden azad et der. On ayaklarını yıkarken Allah'ım bir takım ayakların kayacağı günde ayakları mısırat köprüsü üzerinde sabit kıl der. Vasıf bakımından abdestlerin nevileri. Abdestler, vasıfları ve gerekli olmaları bakımından 3 kısmı ayrılır. 1- Farz olan abdestler. Bunlar Müslümanların namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak ve Kur'an-ı Kerim'i elleriyle tutmak için alacakları abdestlerdir. 2- Vacip olan abdestler. Kabe'yi sadece tavaf etmek için alınan abdestlerdir. 3- mendup olan abdestler. Bunlar temiz bir hal üzere bulunmak, ezbere Kur'an okumak, ezan okumak, kâhmet getirmek, din ilimlerini okuyup okutmak, din kitaplarını tutmak, cenazeyi yıkamak ve ardından yürümek veya öfkeyi sindirip yok etmek için alınan abdestlerdir. Herhangi bir hata arkasından alınan abdestler de bu kısımdandır. Bu gibi maksatlarla alınan abdest namaz kılınabilir, Kur'an ile alınabilir. Abdestin sihatine engel olmayan şeyler. Dudaklar adet üzere yumulduğu zaman görünmeyen kısımlarını yıkamak abdest için gerekli değildir. Bunların kuru kalması abdeste zarar vermez çünkü bunlar ağız kısmındandır. İyileşip de henüz kabuğundan ayrılmamış olan bir çıbanın içini yıkamak gerekmez. Şehir veya kö köy halkının tırnaklarında olan kirler ve vücutlarındaki kirler, pire ve sinek tersleri abdestin siyahatine engel olmaz. Boyacıların tırnaklarında kalan boyalar Zaruret gereği tırnakların üzerinde ince bir tabaka teşkil eden ve altlarına su işlemesine engel olan boyalar abdeste manidir. Abdest organlarına yapışan hamur, mum, çapak, balık pulu gibi şeyler de böyledir. Abdest organlarının birinin bir zarureti dayanarak yıkanamaması veya meşhedilememesi abdestin sıhhatine engel olmaz. Örneğin bir yarayı veya ayakta bulunan bir yanık yerini yıkamak eğer sahibine zarar verirse bunlar meşhedilebilir. Mes zarar verirse terk edilir. Yine bir yaranın üzerinde bulunan ilaç yara yerini taşımış olsa, yara yerini taşımış olursa bu taşan kısım yıkanır. Fakat yıkanması zarar verirse mesele ihtimildir. Abdest alırken veya abdestten sonra bir abdest organının yıkanıp yıkanmamış olmasında şüpheye düşülürse bakılır. Eğer şüpheye düşen kimse her zaman şüphelenmiyorsa oz yıkar. Fakat vesveseli bir kimse ise yıkamaz. Onun şüphesine bakılmaz. Bir kimse abdest aldığını sağlam olarak bildiği halde abdestini bozuk bozmadığı üzerinde şüpheye düşse o kimse abdesti sayılır. Kesin olarak bilinen bir şey şüpheyle ortadan kalkmaz. Aksine abdestini bozmuş bulunduğunu kesinlikle bildiği halde sonradan abdest alıp almadığına şüpheden kimse de abdestsiz sayılır. Abdest organlarından birini veya birkaçını yitirmiş olan kimse mevcut bulunan organlarını yıkar. Ayakları kesilmiş olan kimseden bunları yıkamak farziyeti düşer ve bu durum abdestin sihatine engel olmaz mesler üzerine mes verilmesi ayağı giyilen ve mes adı verilen mes hükmündeki şeyler üzerine abdest alırken mes edilmesi caizdir bu İslam dininin gösterdiği bir kolaylıktır bu meslerin maksat meslerin üzerine ayakların uçlarından başlayıp aşık kemiklerini aşık kemiklerini aşmak üzere inciklere doğru ıslak olan el parmaklarını sürmektir Ayaklara mesh etmenin farz miktarı giilen her iki meslin ön ve üst tarafından el parmaklarının en küçüğü itibariyle üç parmaklık yerin mesh Bu kadarlık bir yerin mesh farz yerine getirilmiş olur. Malikilere göre meslerin bütünü üzerine mesh yapılması gerekir. Bu miktarın azına mesh yeterli değildir. Hanbelilere göre meslerin üstünün çoğuna mesh edilmesi kafidir. Şafilerde ise meslerin üstüne bir parmak kadar mes yapılması yeterlidir. Meslerin altına mes yapılmaz, mesler üzerine mes yapılırken ıslak olan el parmaklarının açık olması, mesin el parmakları ile yapılması, ayak parmaklarının ucundan başlayarak yukarıya doğru yapılması, sünnete uygun olan mestir. Yoksa mesin üzerine su dökmek, mesli sünger gibi bir şeyle ıslatmak, eline alarak mesin üzerine mes etmek veya meshe Mestin goyuncundan başlamak yeter. Ancak böyle yapmak sünnete aykırıdır. Ayakları topuklarıyla beraber örten çizmeler, potinler kendileriyle 3 mil kadar yürünebilecek kuvvetli ve kalın çoraplar, konçlu aba terlikler de mes hükmündedir. Bunların üzerine de mes yapılabilir. Mestin cevazındaki şartlar Bir mesin caiz olabilmesi için 7 şart gereklidir. 1. Mesler, abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmelidir. Bir özürden dolayı ayağa veya ayağın sargısına mes edilmesi de yıkama hükmündedir. Onun için böyle bir mesten sonra giyilen mesler üzerine mes yapılabilir. 2. Mesler, topuklar dahil ayakların her tarafını örtmüş olmalıdır. Topuklardan kısa olan mesler ve benzeri ayakkabılar üzerine mes yapılmaz. 3. Ayağı giyilen mesler üzerine en az 3 milyon yürüyebilmelidir. 20 mil dinimizde 4000 arşındır. 1 arşında 24 parmaktır. 4 Giilen meslerin topuklarından aşağı kısımlarında ayağın küçük parmağı ölçüsüyle 3 parmak delik, sökük ve yırtık bulunmamalıdır. Şu kadar var ki böyle bir noksan ayak parmaklarının uçlarına rastlarsa miktara değil sayıya bakılır. 3 parmak görünmedikçe yırtık zarar vermez. Yine meslerde üç parmak kadar sökük bulunduğu halde meslerin sağlamlığından dolayı yürürken bu sökük açılıp parmaklar gözükmezse yine mesle engel olmaz. Bir meste bulunan ayrı ayrı yırtıklar toplanır fakat iki mesteki yırtıklar toplanmaz. Bunun için bir meste iki ve diğer meste bir veya bir parmak miktarı yırtık bulunursa mes yapmaya engel olmaz. Malikilere göre bir ayağın en az üçte biri görülecek kadar bir mesle yırtık yoksa meshi bozmaz. Şavi ve Hanbeli mezheplerine göre ayakta yıkanması farz olan miktar meslerdeki bir yırtıktan görülecek olsa mes bozulmuş olur. O yıkanması farz olan miktar çorap veya başka bir şeyle örtülmüş olsa bile hüküm değişmez. 5. Mesler bağ, bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır. 6. Mesler dışarıdan aldıkları suyu hemen içine çekerek ayağa ulaştıracak bir halde olmamalıdır. 7. Her ayağın ön tarafından en az küçük el parmağı kadar bir yer mevcut bulunmalıdır. Bu itibarla bir veya iki ayağın ön tarafı bulunmayan kimse meslerine mes yapamaz. Ökçe taraflarının bulunması yeterli değildir. Çünkü bir ayağı yıkamakla diğerine mes bir arada toplanamaz. Fakat bir ayağı tamamen vücut. Tamamen mevcut bulunmayan kimse diğer ayağına giydiği mes üzerine mes yapabilir. Çünkü mes ile yıkama bir arada toplanmamıştır. Mes müddeti Mes'in müddeti ikamet halinde olan yolculuk münde bulunmayan kimse için bir gün bir gece yani 24 saattir. En az 18 saat yani 3 günlük bir mesafeye gitmek üzere yola çıkan bir misafir için ise üç gün yani 72 saat geçerlidir. Bu müddetin başlangıcı mesler giyildikten sonra ilk abdestin bozulma zamanından itibarındır. Örnek verilirse bir kimse abdestini tamamladıktan sonra o taharet üzerine mesleğini giyse de 5 saat sonra ondan abdesti bozucu bir hal meydana gelse bu 5. saatten itibaren meslin müddeti mukim için 24 saat ve misafir için 72 saat devam eder. Mesleri giys zamanına bakılmaz. İkamet iken yolcular çıkan kimse misafirin müddeti üzere hareket eder, o zamanı doldurur. Aksine olarak misafir olan kimse bir gün ve bir gece yani 24 saat mes ettikten sonra muhkim olsa mes müddeti bitmiş olur. Artık ayaklarını yıkaması gerekir. Meslerine mes yaparak abdeste bulunan kimse meslerini ayaklarından çıkarınca yalnız ayaklarını yıkaması gerekir. Abdestini tamamen tazelemesi gerekmez. Ayaklarını yıkamak suretiyle abdest alıp meslerini giymiş olan bir kimse daha bu abdesti bozulmadan herhangi bir sebeple meslerini ayaklarından çıkarsa abdesti bozulmuş olmayacağı için ayaklarını tekrar yıkaması gerekmez. Malikilere göre mes için bir zaman yoktur. Kuşlu gerektiren bir durum olmadıkça mesler üzerine daima mes yapılabilir. Ancak cuma namazını kılacak kimseler için her cuma günü meslerini çıkarıp ayaklarını yıkamaları menduptur. Şafi ve hanbellere göre mübah, haram işlemi niyeti bulunmayan yani bir seferdeki yolcu için mes müddeti 3 gün, 3 gece yani 72 saattir. Günah işlemek için yola çıkıldığı takdirde bu müddet 24 saattir.